Vakit namazları daha önemli hocam. Ama insanlar koştura koştura cuma namazlarına gidip vakit namazlarını kılmıyorlar. E, bu yapılan durum ne derecede doğrudur diye bir serzenişte bulunmuş. Evet vakit namazları daha önemli ifadesi sanki tam yerine oturmadı. Çünkü evet. vakit namazları da farz-ı ayin çok önemli. Elbette ki onlar kılınmadan bir Müslümanın ben rahatlıkla Müslümanım demesi söz konusu değil. Ama cuma namazı için de aynı şeyi söylemek lazım. Yani cuma namazı da vazgeçilmez. Farz-ı ayin bir namazdır. Gerekli şartları taşıyan kimseler için diyorum. Onun için yani vakit namazını kılmayan cuma namazına gitmesin zaten diyemeyiz de. Ama vakit namazlarını da hiçbir Müslümanın asla ihmal etmemesi gerekiyor. Namaz dinin direğidir buyurmuş Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yani bir insanla, bir müminle kafirlik arasında ne vardır buyuruyor Efendimiz'e sorulduğunda. Buyuruyorlar ki Beyner reculi ve beynel kufri salati. kişi ile yani Müslüman kişi ile kafirlik arasındaki sınırda ne var? Namazın terk edilmesi var. Eğer bir kişi Müslüman bir kişi namazı terk ederse, kılmazsa Allah korusun o kişi gide gide gide gide küfre gidebilir. Allah korusun. Onun için vakit namazları da elbette ki ibadet hayatımızda en önemli bir görevimiz. Ama cuma namazı da aynı şekilde. Onu da ihmal edemeyiz. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki من ترك سلاسا كمعات تهاؤن طبيع ala قلبه bir insan cuma namazını hafife alarak üç cuma namazını kılmazsa peş peşe onun kalbi mühürlenir. Allah korusun. Yani Çok onun var. imanı tehlikeye girer buyuruyor. Dolayısıyla vakit namazı ne kadar önemliyse cuma namazı da o kadar önemli ama kardeşimizin soru sahibinin ifade ettiği gibi ne yazık ki insanlarımızın çoğu vakit namazını kılmaz ama cuma namazına illa gider sosyal baskıdan ötürü. Evet. Efendim ne derler? Cumaya da gidilmez olur mu? <gülüyor> Falan gibi bir yaklaşımla, yanlış yaklaşımla. Ama hem cumaya gitmek lazım, hem de vakit namazlarını ihmal etmemek lazım.